Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah bize senin selamından daha hayırlısını vermiştir ey Umayr, bize cennet halkının selamı verilmiştir. Buyurdu. Umayr ey Muhammed, andolsun ben bu İslam selamını yeni işitiyorum. Dedi. Hazreti Peygamber sen niçin gelmiştin ey Umayr? Diye sorunca da şu sizin elinizdeki esir için oğlunu kast ediyor, geldim. Bu konuda bana bir iyilikte bulununuz. Dedi. Hazreti Peygamber o halde senin boynundaki kılıç nedir? Diye sordu.